Gizli başyapıt, Belzec, seslendiren Akın Altan, Bir Lorda, 1845, 1. Jilet, 1612 yıllarının sonlarına doğru soğuk bir Aralık sabahı giysileri epeyce görünen genç bir adam Paris'teki Grand Augustan sokağında bir evin kapısı önünde dolaşıyordu. İlk metresinin kapısını, nedenli kolay bir kadın olursa olsun, çalmayı göze alamayan bir sevgilinin kararsızlığıyla uzunca bir süre sokakta yürüdükten sonra sonunda kapıdan içeri girdi ve Fransa Porbis evde olup olmadığını sordu. Alçak tavanlı bir salonu süpüren yaşlı bir kadının, evet demesi üstüne de basamakları yavaş yavaş, kralın kendisini nasıl karşılayacağını kestiremeyen yeni saraylı gibi her basamakta biraz duralayarak çıktı. Döner merdivenin tepesine vardığında, sahanlıkta bir süre bekledi. Dördüncü Henry'nin ressamı, Lubans'ı yeğleyen, Megido isim bir kenara ittiği o ressam, büyük olasılıkla içerideki atölyede çalışıyor, delikanlı da atölyenin kapısını süsleyen tuhaf biçimli tokmağı eline almaya bir türlü cesaret edemiyordu. Gençliklerinin ve sanat aşklarının coşkulu günlerinde, üstün yetenekli birinin ya da bir başyapıtın yanına yaklaşmış, bütün büyük sanatçıların yüreğini titreten o derin duygu vardı şimdi genç adamın içinde. Tüm insan duygularının başlangıcında bir çiçek vardır. Soylu bir heyecandan doğan bir çiçektir bu. Ve mutluluğun anılarda kaldığı, şöhretinde bir yalandan başka bir şey olmadığının anlaşıldığı günlere dek yavaş yavaş solar. Bu kırılgan heyecanlar arasında da kendi şöhret ve yıkım yazgısının tadına doyulmaz işkencesini çekmeye başlayan Genç bir sanatçının taze tutkusu kadar aşka benzeyen hiçbir şey yoktur Baştan başa gözü peklik ve utangaçlıkla, belli belirsiz inançlarla, cesaret kırıcı kesinliklerle doludur bu tutku Cebi delik ama yetenekli bir delikanlının yüreği bir ustanın önüne çıktığında küt küt atmıyorsa eğer Gönlünde her zaman eksik bir tel olacak, Fırçasının dokunuşu, yapıtının havası, Her zaman tanımı zor bir duygudan, Bir tür şiirsel dışı vurumdan yoksun kalacaktır. Kendi kendine şişinen, Geleceğe biraz erken inanmış bir iki yaygaracıyı da, Yalnız aptallar adam yerine koyar. Bu açıdan genç adam gerçekten nitelikli biri gibi görünüyordu. Yeteneği bu ilk çekingenlikle, Bu tanımlanması zor utangaçlıkla ki eğer. Geleceği parlak insanlar işlerini yaparken bu utanma duygusundan kurtulmayı bilirler. Tıpkı cilve yapmaya başladıklarında çekingenliklerini yitiren güzel kadınlar gibi. Başarı alışkanlığı kuşkuyu azaltır. Utangaçlıksa bir kuşkudan başka bir şey değildir belki. Sefaletten kolu kanadı kırık, Kendi pervasızlığına kendi de şaşan zaballı genç, yazgının önüne çıkardığı olağanüstü bir rastlantı olmasaydı, dördüncü Henry'nin hayranlık verici bir portresini borçlu olduğumuz ressamın evine gidemeyecekti besbelli. O sırada merdivenlerden yaşlı bir adam çıktı. Tuhaf giysileri, gösterişli dantel yakalığı, yürüyüşündeki güvenli hava, bu gelenin ressamın koruyucusu ya da dostu olduğunu düşündürdük genç adama. Sahanlıkta geri çekilerek yol verdi ve ona dikkatle baktı. Yaşlı adamda bir sanatçının sevimli, babacan tavırlarını ya da sanat meraklısı insanların yardımseverliğini görmeyi olmuyordu. Ne var ki, şeytansı denebilecek, özellikle de o sanatçıların iştahını kabartan türden tanımlanması zor bir şeyler vardı bu yüzde. Kel bir alın düşünün. Gable ya da Sokrates'inki gibi ucu kalkık, küçük, ezik bir burnun üstüne inen şişkin, kabartılı bir alın. Kırış kırış, her an sırıtır gibi duran bir ağız, ucu gururla kalkık, kısa bir çene ve kır düşmüş, sivri bir sakal. Deniz yeşili gözleri yaşlılık yüzünden biraz donuklaşmıştı ama göz bebeklerini çevreleyen sedefimsi beyazın yarattığı sert etki sayesinde kızgınlık ya da heyecan anlarında insanı mıknatıs gibi çeken bakışlar fırlatabiliyordu bu gözler. Yüzü, bir yandan yaşın verdiği yorgunlukla, bir yandan da hem ruhu, hem bedeni kemiren türden düşüncelerle aşırı derecede yıpranmıştı. Gözlerin çevresinde hiç kilpik yoktu. Çıkıntılı göz üstünde de ancak bir iki kaş izi görülebiliyordu. Bu başı alıp, cılız ve güçsüz bir beden üstüne yerleştirin, balık kepçesi gibi ince ince işlenmiş, göz alıcı beyazlıkta bir dantelle çepe çevre sarın, Yaşlı adamın siyah ceketinin üstünden ağır bir de altın zincir sallandırın, sahanlıktaki soluk ışıkta daha da masalsı bir renge bürünen bu adamın yaklaşık bir görüntüsünü elde etmiş olursunuz böylece. Gombu Gombugondum bir tuvali, çerçevesinden çıkmış, kendine özgü o karanlık atmosfer içinde sessizce yürüyordu sanki. İhtiyar, genç adama keskin bir bakış fırlattı. Kapıya üç kez vurdu ve gelip açan, kırk yaşlarında, hastalıklı görünümlü bir adama, ''Günaydın Usta!'' dedi. Polbüs saygıyla eğildi. İhtiyarın yanında getirdiğini düşünerek genç adamı da içeri aldı ve onunla pek ilgilenmedi. Acemi gençse yaşamında ilk kez bir atölye, sanatının kimi maddesel yanlarını, yöntemlerini açığa vuran bir atölye. Gören, doğuştan ressam birinin büyülenmişliği içinde öylece kala kaldı. Polbüs Usta'nın atölyesi, tabanda açılmış bir cam mekanla aydınlanıyordu. Şövalyeye yaslanmış ve üstüne ancak dört beş beyaz çizgi çekilmiş bir tuvalin tepesinde yoğunlaşan ışık, geniş odanın köşelerindeki derin karanlıklara ulaşamıyordu ama yolunu şaşırmış bir iki yansıma, duvara asılmış bir Alman süvari zırhının karnındaki gümüş pullarda odanın kızıl gölgeleri içinde parıldayan ışıklar yakıyor, tuhaf tabak çanaklarla dolu eski bir büfenin oymalı ve cilalı tepesilmesinde apansız bir ışık yarı açıyor ya da resmi yapılmak üzere bir yana atılmış, Geniş kat yerleri kıvrımlı, eski, ağır ve sırmalı bir iki perdenin kalın örgüsünde ışıltılı noktalar oluşturuyordu. Sehbaların, konsolların üstünde kasları ve sinirleri gösteren alçı yontular, yüzyılların sevdalı öpücükleriyle cilalanmış antik tanrıça gövdeleri ya da parçaları seçiliyordu. Kurşun kalem, sanguin ya da kamış kalemle yapılmış sayısız taslak, yerden tavanlara kadar duvarları kaplıyordu. Boya kutuları, yağ ya da neft şişeleri ve devrilmiş tabureler yüzünden, yüksek cam mekandan süzülen gün ışığının, porvüsün soluk yüzüyle tuhaf adamın fil dişi rengi kafatası üstüne yarattığı ışıklı haleye ancak çok dar bir yoldan ulaşılabiliyordu. Genç adamın dikkatini özellikle bir tablo, şu kargaşa ve devrimler döneminde daha şimdiden ünlenen ve kötü günlerde bizim adımıza kutsal ateşi koruyan, birkaç inatçının zaman zaman ziyaret ettiği bir tablo çekti az sonra. Bu güzel resim, kendisine karşıya geçirecek kayığın parasını vermeye hazırlanan Mısırlı Meryem'i canlandırıyordu. Bu başyapıt, Meride Medisis için yapılmıştı ve sefalete düştüğünde onun tarafından satılmıştı. ''Yaşlı adam, şu senin azize hoşuma gidiyor.'' dedi Porbis'e. ''Onun için sana kraliçenin ödediğinden on altın daha fazla verirdim. Ama o şeytanla aşık atmak istemem.'' ''İyi mi buluyorsunuz resmi?'' ''Hımm.'' Dedi yaşlı adam. İyi mi? Hem evet hem hayır. Senin kadıncağız fena kotarılmamış ama yaşamıyor. Sizler bir suratı doğru düzgün çizip her şeyi anatomi kurallarına göre yerleştirdiğinizde işiniz bitti sanıyorsunuz. Sonra bu çizgileri daha önce paletinizde hazırladığınız bir ten rengiyle dolduruyor, bu arada bir yanın ötekinden daha koyu olmasına özen gösteriyorsunuz. Bir yandan da masanın üstünde duran çıplak bir kadına zaman zaman baktığınız için duayı kopyaladığınızı sanıyor, kendinizi ressam sayıyor ve Tanrı'nın gizini çaldığınızı düşünüyorsunuz. Hıh. Büyük şair olmak için dil bilgisini iyi bilmek ve dil yanlışı yapmamak yetmez. Şu azizene bir bak, Porvius. İlk bakışta harika görünüyor ama ikinci kez göz attığında tuvalin zeminine yapışık olduğunu ve çevresinden dönülemeyeceğini fark ediyorsun. Tek yüzü olan bir süliyet bu. Kesilip yapıştırılmış bir görünüm. Ne dönebilecek, ne de duruşunu değiştirebilecek bir inge. Şu koluyla tablo alanı arasında havanın varlığını hissedemiyorum. Oylum ve derinlik eksik. Buna karşılık perspektifte her şey yerli yerinde ve havanın derece derece koyulaşması çok iyi gözlenmiş. Yine de bunca övülesi çabaya karşın bu güzel bedenin yaşamın ılık soluğuyla canlandığını sanmıyorum. Elimi şu yuvarlak ve diri göğüse götürsem Bana mermer gibi soğuk gelecek sanki Hayır dostum Bu fil dişi tenin altında kan akmıyor Varoluş o kızıl çiğiyle Şakakların ve göğsün amberimsi saydamlığı altında Birbirine karışan damar ağlarını ve lifleri doldurmuyor Şu nokta ürperiyor ama şurası kıpırdamıyor Yaşamla ölüm her ayrıntıda savaşıyor Şurada bir kadın var ''Şurada bir yontu, az ötede bir ceset. Senin yaratın tamamlanmamış. Sevgili yapıtına ruhunun ancak bir parçasını ühleyebilmişsin.'' Prometheus'un meşalesi ellerinde birkaç kez sönmüş ve tanrısal ateş, tablonun çoğu yerine değmemiş. Borbüs saygıyla, ''Peki neden, sevgili ustam?'' dedi yaşlı adama. ''Genç adamın içindense onu dövme arzusu kabarıyor ve bu duyguyu güçlükle bastırıyordu.'' Şimdi bak, dedi ufak tepeki ihtiyar. İki yöntem arasında kararsız kalmışsın. Desenle renk arasında. Eski Alman ustaların kılık kırp yaran sabrup ve katı kesinliği ile, İtalyan ressamların göz alıcı coşkusu ve mutluluk verici bolluğu arasında. Aynı anda hem Hans Holbeina, e, hem Tiziano'ya, hem Albert Dua'ya, hem Paola Veronese'ye vükünmüşsün. Kuşkusuz olağanüstü bir şeye göz dikmişsin. Ama sonuçta ne olmuş? Ne kuruluğun o sert etkileyiciliği geçmiş eline ne de açık koyunun düş kırıcı büyüleri. Şurada Tiziano'nun zengin ve sarışın rengi, tıpkı zayıf bir kalıbı kıran erimiş tunç gibi, onun içine döktüğün ince dua çizgisini patlatmış. Başka yerde çizgiler dayanmamış ve Venedik paletinin olağanüstü taşkınlığına karşı koymayı başarmışlar. Figürün ne kusursuz biçimde çizmiş ne de kusursuz biçimde boyamışsın. Bu kararsızlığın izleri her yerde görülüyor. Bu iki rakip tarzı aynı üstün yeteneğin potasında eritmek için gerekli gücü kendinde görmediysen, yaşam koşullarından birinin simgesi olan o birliği elde etmek için açıkça ikisinden birini seçmek gerekirdi. Yalnızca ortalarda gerçeksin. Çevre çizgilerin yanlış, birbirini sarmalamıyor ve arkalarında herhangi bir şeyin varlığını belli etmiyorlar. Şurada gerçek var. Dedi yaşlı adam Azize'nin gerdanını göstererek Sonra da tablonun üstünde omzun bittiği noktayı işaret ederek Ve şurada diye devam etti Ama şurada dedi göğsün ortalarına gelerek Her şey yanlış çözümlemeye kalkıp da seni üzmeyelim şimdi Yaşlı adam bir tabureye oturdu başına elleri arasını aldı ve sustu Ustam dedi Porbison'a Aslında çıplak modelde bu göğsü çok iyi incelemiştim Ama ne yazık ki doğada gerçek gibi duran kimi görsel etkiler, resimde inandırıcı olmayabiliyor. Yaşlı adam, bir zorbanın sert el hareketiyle onun sözünü kesip, ''Sanatın görevi, doğayı kopyalamak değil, dışa vurmaktır.'' dedi heyecanla. ''Sen sıradan bir kopyacı değil, bir ozansın. Öyle olmasaydı, bir kadının kalıbını alan yontucunun bütün işi bitmiş olurdu. İyi öyleyse.'' Metresinin elinin kalıbını alıp önüne koymayı bir dene bakalım. Aslına hiç benzemeyen korkunç bir ceset göreceksin önünde ve gidip onu birebir kopya etmeyen ama devinimini ve canlılığını betimleyen adamın yontu kalemini eline almak zorunda kalacaksın. Bizim işimiz nesnelerin ve varlıkların düşüncesini, ruhunu, çehresini ele geçirmektir. Görsel etkiler Görsel etkiler Yaşamın geçici arızalarıdır onlar, kendisi değildir. Bir el, madem ki bu örneği verdim, yalnızca bir bedene bağlanmaz. Yakalamamız ve aktarmamız gereken bir düşünceyi sürdürür ve dışa vurur. Ne ressam, ne ozan, ne de yontucu, görsel etkiyi nedeninden ayırmamalıdır. Baş edilmez biçimde birbirinin içindedir onlar. Gerçek savaş oradadır. Birçok ressam, sanatın bu izleyini bilmeden, içgüdüleriyle zafere ulaşır. Siz bir kadın çiziyorsunuz ama onu görmüyorsunuz. Doğanın gizli bileşimi böyle zorlanamaz. Eliniz, siz düşünmeden, öğretmeninizin yanında kopyaladığı modeli yineliyor. Bu yüzden de, biçimin yakınına yeterince sokulmuyorsunuz. Sapmalarında ve kaçışlarında yeterince aşkla kovalamıyorsunuz onu. Güzellik şakaya gelmez. Zor bir şeydir. Kendini kolay ele vermez. Uygun zamanını beklemek gerekir. Teslim olmaya zorlamak için sıkıştırmak. Sıkıca sarılmak gerekir. Biçim, masaldaki proteustan çok daha ele geçmez ve değişken bir proteustur. Ancak uzun kavgalar sonucunda gerçek yüzüyle görünmeye zorlayabilirsiniz onu. Siz Sizlerse... Önünüze çıkardığı ilk görünümle yetiniyorsunuz ya da bilemedin ikincisiyle, üçüncüsüyle. Ama yenilmez savaşçılar böyle yapmaz. Sırtı yere gelmemiş ressamlar bu kaçamak yollara sapmazlar. Doğayı çır çıplak ve kendi gerçek ruhu içinde görünmeye zorlayana dek direnirler. Raffaello böyle yapmıştır. Yaşlı adam böyle derken, bu sanat sultanına duyduğu saygıyı belirtmek ister gibi siyah kadife başlığını çıkardı. Onun büyük üstünlüğü de, sanki biçimi kırmak isteyen o iç duygusundan gelir. Biz insanlarda biçim neyse, onun çizdiği yüzlerde de odur. Düşüncelerimizi, duygularımızı birbirimize aktarmak için bir aracıdır. Uçsuz bucaksız bir şiirdir. Her yüz bir dünyadır. Resmini yaptığı kişi ressama yüce bir hayal biçiminde, Işıktan renkler içinde görünmüş, Tanrısal bir parmak onu fazlalıklarından soyarken, Bir yaşamın tüm geçmişi içinden fışkıran dışa dışavurun pınarlarını da göstermiştir. Siz kadınlarınızı güzel bir tenle giydiriyor, Dökümlü kumaşlara benzer güzel saçlarla süslüyorsunuz ama dinginliği ya da tutkuyu doğuran ve özel belirtileriyle bizi etkileyen kandan eser yok resminizde. Senin çizdiğin azize esmer bir kadın ama şurası zavallı dostum Porvus ancak bir sarışının bedeninde olabilir. Bu yüzden de sizin elinizden çıkan yüzler renklendirilmiş soluk hayaletlerden başka bir şey değil ama siz... Gözlerimiz önünde gezdirip resim ve sanat diyorsunuz onlara. Bir evden çok bir kadına benzeyen bir şey yaptınız diye amacınıza ulaştığınızı sanıyor. İlk ressamlar gibi resminizin yanına Kurus, Venustus ya da Pulcher Homo yazmak zorunda kalmadığınız için olağanüstü sanatçılar olduğunuzu düşünüyorsunuz. Güldürmeyin beni. Sevgili dostlarım, daha çok yolunuz var. Amaca ulaşmadan önce daha nice kalem tüketmeniz, nice kez boyamanız gerek. Kuşkusuz bir kadın başını böyle kaldırır, Eteğini böyle tutar, Gözleri böyle gevşer ve bu uysal, Tatlı hava içinde böyle eriyip gider. Kirpiklerin titrek gölgesi, Yanaklar üstünde böyle uçuşur. Hem böyledir, hem böyle değil. Ne eksik peki? Küçücük bir şey. Bir zerrecik ama bu zerrecik her şeydir. Resminizde yaşamın görüntüsü var. Ama ondan taşan şeyi, zarfın üstünde uçuşan o bulutsu, o ne belirsiz, belki ruhun ta kendisi olan şeyi dışa vuramıyorsunuz. Tiziano'nun ve Raffaello'nun yakaladığı o yaşam çiçeğini tutamamışsınız. Vardığınız bu uç noktadan yola çıkarak çok iyi resimler yapılabilir belki. Ama çabuk yoruluyorsunuz. Sıradan biri buna hayran olur ama gerçekten bilen kişi gülüp geçer. ''Ah Mebius! Ah ustam benim!'' diye ekledi tuhaf ihtiyar. ''Meğer sen bir hırsızmışsın. Yaşamı da yanında alıp götürmüşsün.'' Sonra kaldığı yerden sözünü sürdürdü. Yine de bu tuval, şu Huban soytarısının yaptığı resimlerden, o Flamank kadınlarının dağlar gibi yığılmış, üstlerine kırmızı boya gezdirilmiş etlerinden, o kızıl saç sağanaklarından, O renk patırtısından daha iyi. En azından burada renk, duygu ve çizgi var. Sanatın bu üç temel bileşkesi var. Sen ne diyorsun be adam? Bu Azize olağanüstü! Diye bağırdı daldığı derin düşlerden sıyrılan genç adam. Şu iki figürde Azize ile kayıkçıda sezilen arayışlar İtalyan ressamların kıyısından geçemeyeceği bir incelikte. Şu kayıkçının kararsızlığını yaratacak tek İtalyan bilmiyorum ben. Horbüs, yaşlı adama, ''Bu ufaklık sizinle mi?'' diye sordu. Delikanlı kızardı. ''Pervasızlığımı bağışlayın usta. Adı sana belirsiz biriyim ben. İçimden geldiği gibi bir şeyleri boyar dururum. Her türlü bilginin kaynağı olan bu kente de yeni geldim.'' ''Öyleyse iş başına.'' dedi Horbüs ve ona bir sayfa kağıtla bir kırmızı kalem uzattı. Yabancı, Meryem'in çizgilerini kağıda hemen aktarıverdi. ''Aferin.'' dedi yaşlı adam. ''Adınız ne sizin?'' Genç adam, kağıdın altına ''Nikola Pulsan'' yazdı. Az önce delice sözler eden tuhaf adam, ''Yeni başlayan biri için hiç fena değil'' dedi. ''Görüyorum ki senin önünde resim konuşulabilir. Barbüsün azizesini beğendiğin için seni kınamıyorum. O herkes için bir başyapıt ve kusurlarını ancak sanatın en derin sırlarına ermiş kişiler anlayabilir.'' Ama madem ki ders almaya hak eden ve söyleneni anlayabilecek birisin, bu yapıtı tamamlamak için ne kadar az şey gerektiğini sana göstereceğim. Şimdi göz kulak kesil. Böyle bir ders alma olanağı bir daha önüne hiç çıkmayabilir. Paletin nerede Porvius? Porvius gidip palet ve fırça getirdi. Ufak tepek ihtiyar hızla kıvrılıp bükülerek kollarını sıvadı. Porvius'un uzattığı, üstüne renkler sürülmüş alacalı paletin deliğine başparmağını geçirdi. Her boyuttan bir demet fırçayı elinden koparırcasına aldı. Sivri sakalı, bir sevda hayalinin kaşıntılarını dışa vuran ürkütücü zorlanma belirtileriyle sarsılmaya başlamıştı. Fırçasını boyaya banarken, bir yandan da dişlerinin arasından homurdanıyordu. ''Bu boyaları da, onları yapanı da pencereden aşağı atmalı. İnsanı isyan ettirecek kadar çiğ ve sahte bu renkler. Nasıl resim yapılır bunlarla?'' Sonra fırçasını hummalı bir canlılıkla değişik boya yığınlarına daldırıyor, zaman zaman bütün bir renk dizisini, Paskalya yortusunun, o filiği ilahisinde, orgunun klavyesini bir baştan bir başa geçen kilise orkçusundan daha hızlı kat ediyordu. Porbus ve Pussa, tuvalin iki yanında durmuş, kendilerinden geçmiş gibi onu seyrediyorlardı. ''Gördün mü, genç adam?'' dedi ihtiyar ona dönmeden. ''Şu zavallı azize'nin başının çevresinde hava.'' Nasıl bir iki dokunmayla ve hafif mavimsi bir cilayla hareket etmeye başladı. O ağır atmosfer içinde kafana kısılmış, boğuluyordu besbelli. Bak, şu kumaşlar nasıl uçuşuyor şimdi ve onları esintinin havalandırdığı nasıl da belli oluyor. Daha önce, kolalanmış, sağa solu iğnelerle tutturulmuş bir beze benziyordu. Dikkat et bak, göğüse yerleştirdiğim atlas parıltısı... Bir genç kızın teninin yumuşacık tombulluğunu nasıl duyuruyor ve kızıl ile yanık toprak karışımı şu büyük gölgenin kül rengi soğukluğunu nasıl da ısıtıyor. Az önce akacağına donup kalmıştı orada kan. Delikanlı, delikanlı. Sana bu gösterdiğimi hiçbir öğretmenden öğrenemezsin. Yalnızca Mebus resimlere can vermeyi bilirdi. Mebus'un tek öğrencisi bendim. ''Benim öğrencim olmadı ve artık yaşlandım. Ama sen bu azıcık gösterdiğimden gerisini çıkartacak kadar akıllısın.'' Konuşurken resmin her köşesine dokunuyordu tuhaf ihtiyar. Fırçasını kimi yere iki, kimi yere yalnızca bir kez değdiriyor ama bu dokunmalar tamı tamına yerini buluyor ve sanki yeni, ışıklar içinde bir tablo çıkıyordu ortaya. Öyle tutkulu bir coşkuyla çalışıyordu ki az sonra saçsız alnında ter taneleri belirdi. Hareketleri öylesine sabırsız, öylesine kesik kesik ve o denli çabuktu ki bu tuhaf adamın bedenine bir şeytan girmiş gibi geliyordu genç pusana ve sanki bir masaldaymışçasına zorla adamın ellerini kullanıyordu. Gözlerin olağanüstü parlaklığına, bir iç direnç belirtisine benzeyen eğilip bükülmelere bakılırsa, delikanlının genç imgeleminden doğan bu düşünce bal gibi doğru görülebilirdi. Paf, paf, paf diye söylenerek işini sürdürüyordu ihtiyar. Bak genç adam, nasıl tereyağı sürülür en üste. Gelin benim küçücük fırça vuruşlarım, şu buz gibi rengi kızıllaştırın. Haydi, pom, pom, pom. Böyle derken az önce bir yaşam eksikliği gördüğü yerleri ısıtıyor, bir iki renk tabakasıyla karakter farklarını yok ediyor, ateşli bir Mısırlı kadın için gerekli renk birliğini yeniden kuruyordu. ''Görüyor musun küçüğüm?'' dedi. ''Asıl önemli olan son fırça vuruşudur. Porvüs yüz fırça vurmuş, ben bir vuruyorum. Ama alttakiler kimsenin umurunda olmaz. Bunu iyi bil.'' Sonunda şeytan durdu, hayranlıktan dilleri tutulmuş porbüsle pusana döndü ve şöyle dedi. ''Daha benim kavgacı güzel ayarında değil ama insan böyle bir yapıtın altına imzasını rahatça atabilir. Bir ayna alıp resme bir de onunla baktıktan sonra, ''Evet, ben bu resme imzamı atabilirdim.'' dedi. ''Ama haydi şimdi yemek yiyelim. İkiniz de benim eve gelin. İsli jambonum ve iyi cins şarabım var. Zaman kötü ama olsun.'' ''Biz yine resimden söz ederiz. Bu iş bizden sorulur.'' Sonra Nikola Pusa'nın omzuna vurarak ''İşte bileği kırık bir delikanlı.'' diye ekledi. Normandiyalı'nın delik deşik kazağını fark edince de kemerinden bir deri kese çıkardı, karıştırdı, içinden iki eki aldı ve ona gösterdi. ''Desenini satın alıyorum.'' Pusa'nın irkildiğini ve utançtan kızardığını gören Porbus, ''Bu genç çömezde yoksulluğun gururu vardı çünkü.'' Al dedi. Hadi al. Onun da harcığında iki krala yetecek kurutmalık parası vardır. Üçü birlikte atölyeden aşağı indiler. Sanat üstüne konuşa konuşa San Nişal Köprüsü yakınındaki güzel bir ahşap evdeki yürüdüler. Evin süslemeleri, kapı tokmağı, pencere çerçeveleri ve dallı yapraklı bezemeleri pusanı hayran bıraktı. Ve geleceği parlak ressamımız kendini ansızın basık tavanlı bir salonda Gürül gürül yanan bir ateşin ve üstü iştah açıcı yemeklerle dolu bir masanın önünde buldu. İşin asıl mutluluk verici yanı, bu yemeği iyi yürekli ve babacan iki büyük sanatçıyla yiyecek olmasıydı. Onun bir tablo önünde şaşkın kala kaldığını gören Porbus, ''Genç adam.'' dedi. ''O tabloya fazla bakmayın. Umutsuzluğa kapılırsınız.'' Alacaklıları tarafından uzun süre hapiste tutulan Mebus'un zindandan kurtulmak için yaptığı Adem'di bu. Bu resimde öyle bir gerçeklik gücü vardı ki, Nikola Pusa, o andan sonra yaşlı adamın az önce söylediği ve pek iyi anlamadığı sözlerin asıl anlamını kavramaya başladı. İhtiyar, tabloya hoşnut bir edayla bakıyordu ama bakışlarında bir heyecan belirtisi yoktu. ''Daha iyisini yaptım.'' der gibiydi sanki. ''Bunda yaşam var.'' dedi. ''Zavallı ustam, bu resimde kendini aşmış.'' Ama tuvalin zemininde biraz daha gerçekliğe gereksinim var. Adam düpedüz canlı, ayağa kalkıyor ve sanki bize doğru yürüyecek. Ama bizim soluduğumuz, gördüğümüz, duyumsadığımız hava, gök ve rüzgar yok resimde. Bir de sadece bir adam var. Oysa tanrının ellerinden henüz çıkmış tek adamda tanrısal bir şeyler olması gerekirdi ki bu da eksik. Sarhoş olmadığı zamanlar Mevlus'a da üzülerek söylerdi bunu. Pusan kaygılı bir merakla bir yaşlı adama bir de Porbis'e bakıyordu. Ev sahibinin adını sormak amacıyla Porbis'e yaklaştı. Ama ressam, gizemli bir edayla parmağını dudaklarına götürünce ağzını açmadı. Delikanlı çok meraklanmıştı ve konuşulan şeylerden, er geç ev sahibinin adını çıkarabileceğini umuyordu. Porbis'in gösterdiği saygıdan ve bu salona yığılmış olağanüstü güzel şeylerden, Yaşlı adamın zenginliği ve yeteneği yeterince anlaşılıyordu. Sonra koyu meşe duvar kaplamasının üstünde bir kadın portresi gördü. Pusan, ''Ne güzel bir Georgin diye haykırdı. ''Hayır!'' dedi yaşlı adam. ''O gördüğünüz ilk karalamalarından biridir.'' ''Öyle mi?'' ''Demek ki ben resim tanrısının evindeyim'' dedi Pusan safça. İhtiyar, bu övgüyü duya duya alışmış bir adam edasıyla gülümsedi. ''Brenhofer Usta!'' dedi Porbus. Bu benim için şu güzel ren arabanızdan biraz getirtmez misiniz? İki şişe, yanıtını verdi yaşlı adam. Biri, bu sabah senin o güzel günahkarına bakarken duyduğum haz için, ikincisi de bir dostluk armağanı olsun diye. Ah, hala hasta olmasaydım, diye devam etti Porbus. Ve şu sizin kavgacı güzeli görmeme izin verseydiniz, ben de insanları doğal boylarında gösteren yüksek, geniş ve derin bir resim yapmak isterdim. ''Yapıtımı göstermek mi?'' dedi ansızın heyecanlanan ihtiyar. ''Hayır, onu daha geliştirmem gerekiyor. Henüz kusursuz değil. Dün akşama doğru bitirdiğimi sandım. Gözleri nemli gibi geldi bana. Sanki teni kıpır kıpırdı. Saç örgüleri sallanıyor, bedeni soluk alıp veriyordu. Düz bir tuval üstünde doğanın yuvarlaklığını, kabartısını gerçekleştirmemin yöntemini bulmuştum. Ama bu sabah, Gün ışığında yanıldığımı anladım. Ah, bu şanlı sonuca ulaşmak için neler yapmadım ben. Rengin büyük ustalarını derinden derine inceledim. Tiziano'nun o renk sultanının tablolarını tabaka tabaka kaldırıp çözümledim. Tıpkı o büyük ressam gibi, Figürümü açık renk bir zemin üstünde yumuşak ve doygun bir boyayla biçimlendirdim. Çünkü gölge bir rastlantıdan başka bir şey değildir. Bunu aklında tut, küçüğüm. Sonra resmimi yeniden ele aldım. Yarım tonlar ve saydanlığını gitgide azalttığım cila tabakalarıyla, en ayrıntılı siyahlara dek bütün güçlü gölgeleri gösterdim. Çünkü sıradan ressamların gölgeleri, aydınlık renklerinden farklı bir türden olur. Ahşaptır, tunçtur, gölgede bir tenden başka istediğiniz her şeydir. Figürleri yer değiştirecek olsa, Gölgede kalan yerlerin temizlenmeyeceği, ışıklı hale gelmeyeceği hissedilir. En ünlüler arasından birçoklarının düştüğü bu hatadan kaçındım ve benim resimlerimde beyazlık, en koyu gölgenin yoğunluğu altından bile seçilir. Çizgilerini yeterince pürüzsüz çektiklerinde doğru dürüst desen çizdiklerini sanan o bilgisizler ordusu gibi yaparak figürlerimin dış çizgilerini kuru kuruya belirtmedim ve her şeyi en ince anatomik ayrıntılarıyla göstermeye yeltenmedim. Çünkü insan bedeni çizgilerle bitmez. Bu noktada yontucular gerçeğe bizden daha çok yaklaşırlar. Doğa, birbirinin içine giren yuvarlaklıklardan oluşur. Sözcüğün gerçek anlamıyla desen yoktur. Gülmeyin genç adam, bu söz size ne kadar tuhaf gelirse gelsin, günün birinde nedenlerini kavrarsınız. Çizgi, ışığın nesneler üstündeki etkisini vermek için insanoğlunun bulduğu bir yöntemdir. Ama doğada çizgi yoktur, orada her şey doludur. Nesnelerin kabartısını ortaya çıkarırken desen çizeriz biz, yani nesneleri bulundukları ortamdan ayırırız. Bedene görüntüsünü yalnızca gün ışığının dağılımı verir. Bu yüzden çizgilerin kesinleşmesini istemedim. Çevre çizgileri üstüne bir sarışın ve sıcak ara tonlar bulutu yaydım. Öyle ki çevre çizgilerinin zeminle buluştuğu kesin noktayı parmakla göstermek olanaksız hale geldi. Böyle bir çalışma yakından bakıldığında pamuksu kesinlikten uzak bir görünüm sergiler. Ama iki adım geri çekilindiğinde her şey durulur, güçlenir, birbirinden ayrılır. Beden dönmeye, biçimleri öne çıkmaya başlar. Çevresindeki hava akımı duyum sanır. Ne var ki, daha hoşnut değilim, kuşkularım var. Belki de tek bir çizgi bile çizmemek. Ve bir figüre ortasından başlayıp önce en aydınlık çıkıntıları ele almak. Sonra da en koyu yerlere geçmek en doğrusu. Evrenin tanrısal ressamı güneşte böyle yapmaz mı? Aaa! Doğa! Doğa! Kaçmaya kalkıştığında kim yakalayabilmiştir seni? Bakın, fazla bilgide, tıpkı bilgisizlik gibi, gelip bir olumsuzluğa dayanıyor. Yapıtımdan kuşku duyuyorum. Yaşlı adam bir an durdu, sonra devam etti. On yıldır çalışıyorum genç adam. Ama iş duayla savaşmaya gelince, Nedir ki on küçük yıl? Pigmalyon efendi, O yürüyen heykeli ne kadar zamanda yapmış biliyor muyuz? Yaşlı adam derin düşlere daldı. Gözleri tek bir noktaya bakıyor ve bilinçsizce bıçağıyla oynuyordu. İşte şimdi de ciniyle konuşmaya daldı, Dedi Porvius alçak sesle. Bu sözcüğü duyduğunda Nikola Pusa. Açıklanması olanaksız bir sanatçı merakına kapıldığını duyumsadı. Bu beyaz gözlü, dikkatli ve sanki aptal bakışlı ihtiyar, insanüstü bir yaratık, bilinmedik bir evrende yaşayan bir masal cini gibi göründü gözüne. Ruhunda binbir bulanık düşünce uyandırıyordu bu adam. Sürgündeki birine yurdunu anımsatan Ezgi'nin yarattığı heyecanı tanımlamak nasıl olanaksızsa, bu türden bir tinsel büyülenme olgusunu tanımlamak da olanaksızdır.'' Bu yaşlı adamın sanatın en güzel girişimlerini hafife alır görünmesi, zenginliği, hali tavrı, Porbus'un ona gösterdiği derin saygı, bunca zaman gizli tutulmuş o yapıt. Sabrın ve besbelli üstün bir yeteneğin ürünü o yapıt. Genç pusanın onca ihtenlikle hayran olduğu, Mebus'un Adem'in yanında bile güzelliğinden hiçbir şey yitirmeyen o Meryem başı bir sanat sultanının ustalığına tanıklık ediyordu. Bütün bunlar bu yaşlı adamda insan doğasının ötesine geçiyordu sanki. Bu doğa üstü varlığı gördüğünde Nikola Pusa'nın zengin düş gücünün açıkça algılayıp kavrayabildiği tek şey sanatçı doğasının, sanatçı yaratılışının eksiksiz bir imgesi oldu. Eline verilen sayısız gücü çoğu zaman kötüye kullanır bu deli yaratılış, soğuk aklı, kent soyluları ve giderek bir iki meraklıyı... Binbir taşlı yoldan geçirip onlar için hiçbir şey bulunmayan bir yere getirir. Oysa kendisi delice hayaller peşinde koşan o beyaz kanatlı kız orada destanlar, şatolar, sanat yapıtları görmektedir. Alaycı ve iyi, doğurgan ve yoksuldur. Böylece heyecanlı Pusan için bu yaşlı adam birdenbire değişerek gizleri, taşkınlıkları ve düşleriyle sanatın ta kendisi vermişti. ''Evet, sevgili Porbus.'' diye yeniden konuşmaya başladı Prenhofer. ''Bugüne dek şöyle her şeyiyle eksiksiz bir kadına daraslamadım. Bedeninin çizgileri kusursuz güzellikte, teninin ışıltısı.'' Sonra tüncesini yarıda bırakarak ''Peki.'' dedi. ''Nerededir şu eskilerin bulunmaz venüsü? O hep aradığımız ve orada burada yalnızca parçalarına rastladığımız o güzelliğin canlısı nerede bulunur? O tanrısal, eksiksiz yaratığı... Kısacası o ülküyü bir an olsun görebilmek için tüm servetimi verirdim ben. Gökte yeni doğmuş bebelerin katında da olsa alıp getirdim onu. Orpheus gibi ta cehenneme inerdim onu yaşama döndürmek için. Buradan gidebiliriz artık dedi Porbus Pusanar. Artık ne görüyor ne duyuyor bizi. Hayran genç adam atölyesine gidelim diye yanıtladı onu. Yaşlı tilki bunun önlemini almıştır. Hazinelerini saklamayı iyi bilir ve biz oraya giremeyiz. Bu gizemi deşmek için sizin aklınıza gelmesini beklemediğimi tahmin edersiniz. Gerçekten bir gizem mi var bu işte? Evet, yanıtını verdi Porviz. Yaşlı Frenhofer Mebusun yetiştirmek istediği tek öğrenciydi. Onun dostu, kurtarıcısı, neredeyse babası haline gelen Frenhofer'da bunun karşılığında hazinelerinin büyük bölümünün Mebusun tutkularının heveslerinin yerine getirilmesini harcadı. Mebus kabartının gezini, figürlere o olağanüstü canlılığı, doğallığı verme yöntemini öğretti ona. O bir türlü ele geçiremediğimiz şeyi öyle iyi biliyordu ki, Beşinci Karl'ın kente girdiği gün, giyeceği çiçekli şam kumaşını satıp parasıyla içki içtikten sonra kalkmış, efendisine şam kumaşı gibi boyanmış kağıttan bir giysiyle eşlik etmiş. Mavus'un sırtındaki kumaşın parıltısıyla gözleri kamaşan imparator da, yaşlı sarhoşun koruyucusuna övgülerini iletmek isteyince aldatmaca ortaya çıkıvermiş. Renhofer, sanatımıza tutkuyla bağlı, başka ressamlardan daha yükseği ve uzağı gören bir adamdır. Renkler üstüne, çizginin salt gerçekliği üstüne çok derinlemesine düşünmüştür. Ama araştırmalarını derinleştirdikçe, araştırdığı şeylerin kendilerinden de kuşkuya düşmüştür. Umutsuzluk anlarında, Desenin var olmadığını ve çizgilerle ancak geometrik biçimlerin gösterilebileceğini ileri sürer ki bu, gerçeğin ötesine geçmek olur. Çünkü çizgiyle ve gerçek bir renk olmayan siyah boyayla bir figür yapılabilir. Bu da sanatımızın, tıpkı doğa gibi, sonsuz sayıda bileşkeden oluştuğunu kanıtlar. Desen bir iskelet sağlar resme, renkse yaşamdır ama iskeletsiz yaşam, yaşamsız bir iskeletten daha eksik bir şeydir. Son olarak bunların hepsinden daha gerçek bir şey var. Uygulama ve gözlem ressamın her şeyidir ve düşünceyle şiir, fırçalarla kavgaya tutuştuğunda tıpkı bu adamcağız gibi gelip kuşkuya dayanır insan. Ressam olduğu kadar da deli bu adam. Yüce bir ressam ama zengin doğma bahtsızlığına uğramış. Bu da ona istediği gibi saçmalama olanağını vermiş. Sakın ona öykünmeyin. Çalışın. Ressam ancak elinde fırçalarıyla düşünür. ''Bir gün gireriz oraya!'' diye bağırdı Pusan. Artık Porvüs'ü dinlemiyordu ve hiçbir şeyin farkında değildi. Porvüs, genç yabancının heyecanına gülümsedi ve ''Yine beklerim!'' dedi ayrılırken. Nikola Pusan ağır adımlarla harp sokağına geri döndü. Dalgınlıktan, oturduğu küçük oteli geçtiğini bile fark etmedi. Sonra kaygılı bir aceleyle harap merdivenlerden yukarıya, eski Paris evlerinin çoğunu örten türden, sade ve hafif bir hımış çatı altındaki odasına çıktı. Odanın tek ve karanlık penceresinin yanında bir genç kız oturuyordu. Ve kapının gürültüsünü duyunca sevgi dolu bir hareketle yerinden doğruldu, kilidin çevrilişinden gelenin ressam olduğunu anlamıştı. ''Neyim var?'' dedi ona. ''Neyim mi? Neyim mi var?'' yanıtı verdi mutluluktan soluğu kesilen delikanlı. Ne olacak? Kendimi ressam gibi hissettim. Şimdiye dek kuşkudaydım ama bu sabah kendime inandım. Büyük bir adam olabilirim ben. Hadi Cilet. Zengin olacağız. Mutlu olacağız. Bu fırçalarda altın var. Altın. Sonra ansızın sustu. Umutlarının sonsuzluğu olanaklarının cılızlığını karşılaştırdığında ağırbaşlı ve güçlü yüzündeki sevinç belirtisi silindi. Duvarlar Üstleri kurşun kalem taslaklarla dolu basit kağıtlarla kaplıydı. Temiz dört tuvali bile yoktu. O sırada boyalar çok pahalıydı ve paleti neredeyse çıplak görünüyordu zavallı beyzadeye. Ama bu sefaletin göbeğinde sahip olduğu inanılmaz gönül zenginliklerini ve içinden taşan bir yeteneğin yakıcı ateşini duyumsuyordu. Onu Paris'e dostlarından bir soylu ya da belki yalnızca yeteneği sürüklemiş ve burada ansızın bir sevgili bulmuştu. Gelip büyük adamların yanında acı çeken, yaşadıkları yoksulluğu paylaşan, huylarını heveslerini anlamaya çalışan o soylu, yüce gönüllü kadınlardan biriydi bu. Nasıl ki bazıları lüks içinde yaşamaktan, duygusuzluklarını pervasızca sergilemekten çekinmezlerse, bu kadınlar da yoksulluktan ve aşktan korkmazlar. Şiletin dudaklarında uçuşan gülümseme de bu tavan arasına bir altın ışıltısı saçıyor ve göğün parlaklığıyla yarışıyordu. Güneş her zaman açmıyordu. Ama o hep oradaydı. Kendini bütünüyle aşkına vermiş, mutluluğuna olduğu kadar acısına da bağlanmıştı. Ve sanata ele geçirmeden önce sevda eşinde kabına sığamayan bu üstün yeteneği varlığıyla avutuyordu. Dinle jilet, gel. Uysal ve neşeli genç kız ressamın dizleri üstüne sıçradı. Tepeden tırnağa incelik, tepeden tırnağa güzellik kesilmişti. İlkbahar gibi göz alıcıydı. Kadınlığın tüm güzellikleriyle bezeliydi ve onları yüce bir ruhun ışığıyla aydınlatıyordu. ''Tanrım!'' diye bağırdı genç adam. ''Dinim varmıyor söylemeye.'' ''Bir sır mı?'' ''Söyle, bilmek istiyorum.'' Bir an düşlere daldı Pussan. ''Konuş hadi.'' ''Cilet.'' ''Zavallı sevgilim benim.'' ''Benden bir şey mi istiyorsun?'' ''Evet.'' Kız azıcık somurtkan bir havayla... ''Sana yine geçen günkü gibi poz vermemi istiyorsan'' dedi, ''Hiç eveslenme. bir daha razı olmam buna. Öyle anlarda gözlerin hiçbir şey söylemez oluyor. Bana bakıyorsun bakmasına ama beni düşünmüyorsun. Başka bir kadının resmini yapsam hoşuna mı gider?'' ''Belki'' dedi kız. ''Ama iyice çirkin olursa.'' ''Peki'' dedi Pusan ağırbaşlı bir edayla. ''Ya gelecekteki önüm için, beni büyük bir ressam yapmak için, gidip başka birine poz vermen gerekseydi?'' Beni sınamak istiyorsun sen. Gitmeyeceğimi çok iyi biliyorsun. Pusan, ruhuna fazla gelen çok büyük bir acı ya da sevince kapılmış biri gibi başını göğsüne eğdi. Kız, eskimiş ceketinin kolundan çekerek, dinlenik dedi. Senin için yaşamımı veririm ama sağlığımda aşkımdan vazgeçmeye hiçbir zaman söz vermedim. Aşkımdan vazgeçmek mi? diye bağırdı Pusan. Başka birine öyle görünürsem artık beni sevmezsin. ''Üstelik ben de kendimi sana yakıştıramam artık. Senin neveslerine boyun eğmek benim için doğal ve kolay bir şey. İstemesem de mutluyum. Üstelik sevgilimin istediğini yapmak gurur veriyor bana. Ama başka biri için olacak şey değil.'' Ressam kızın önünde diz çöktü. ''Bağışla beni cilet.'' dedi, ''Sevilmeyi ünlü olmaya her zaman yeğlerim. Benim için şandan, şöhretten de, servetten de güzelsin sen. Hadi fırçalarımı at, şu taslakları yak.'' ''Ben yanıldım. Benim asıl işim seni sevmek. Ressam değil, aşığım ben. Sanat da, sırları da yerin dibine batsın.'' Hayranlıkla onu seyrediyordu şimdi kız. Mutluydu, büyülenmiş gibiydi. Onun sultanlığıydı bu. Kendisi uğruna sanatın unutulduğunu, bir günlük parçası gibi ayaklarına serildiğini içgüdüleriyle seziyordu. ''Oysa ihtiyarın biri.'' diye devam etti Pusan. ''Sen de olsa olsa kadını görebilir.'' ''Öylesine kusursuzsun ki.'' ''Ne yapalım? Aşk bu.'' diye söylendi kız. Gösterdiği büyük özveri karşılığında sevgilisini ödüllendirmek için aşkıyla ilgili kaygılarını unutmaya hazırdı. ''Ama.'' diye devam etti. ''Bil ki bu beni bitirir. Ah! Senin için kendimden vazgeçmek. Ne güzel şey. Ne kötü bir şey düşünmüşsün.'' ''Düşünmüşüm.'' dedi delikanlı bir tür pişmanlıkla. Ama bir yandan da seni seviyorum. Demek ki alçağın biriyim ben. Bir de baba al duaya danışalım istersen. Yok hayır. İkimizin arasında bir sır olarak kalsın. Peki gideceğim. Ama sen de burada durma. Gelip kapıda bekle ve elinde hançerin olsun. Bağırırsam içeri gir ve ressamı öldür. Gözü sanattan başka bir şey görmeyen Pulsan. Kıza sıkıca sarıldı. Jilet yalnız kaldığında artık beni sevmiyor diye düşündü. Verdiği karara pişman olmuştu bile. Ama az sonra pişmanlığından daha acımasız bir korkuya kapıldı. Yüreğinden yükselen korkunç bir düşünceyi kafasından kovmaya çalıştı. Ressama saygısını yitiriyor olmaktan kuşkulanmaya başlamıştı şimdi ve bu yüzden onu daha az seviyordu sanki. 2. Catherine Lyscu Pusan'la karşılaşmalarından üç ay sonra Porvüs Frenhofer uslayı görmeye geldi. Yaşlı adamı o derin ve apansız ortaya çıkan umutsuzluklardan birine kapılmış buldu. Bunların nedeni, hekimliğin matematikçilerine bakılırsa, hazımsızlık, rüzgar, sıcaklık ya da karnımızdaki şişlikler, ruhçulara sorarsanız da, tinsel yaratılışımızın kusurlarıdır. Aslında, o gizemli tabloyu bitirmeye çalışırken, düpedüz yorulmuştu adamcağız. Siyah deri kaplı, oyma meşe bir koltukta bitkin bir edayla oturuyordu. Porbüs'e bu hüzünlü duruşunu bozmadan, iç sıkıntısına alışmış bir insanın bakışlarıyla baktı. "E, usta?'' dedi Porbüs ''Gidip bu gücden getirdiğiniz lacivert boya kötü mü çıktı? Yeni beyazımızı ezmeyi mi beceremediniz? Yoksa yağınız bozulup fırçalarınız mı sertleşti?'' ''Yazık!'' diye söylendi ihtiyar. ''Bir an için yapıtımın tamamlandığını sandım. Ama bir iki ayrıntıda yanılmışım besbelli ve kuşkularımı dağıtmadan rahat etmeyeceğim.'' Yolculuğa çıkmaya karar verdim. Türkiye'ye, Yunanistan'a, Asya'ya gidip kendime bir model bulacağım ve tablomu değişik yaratılışta insanlarla karşılaştıracağım. Sonra yüzünde hoşnutluğunu gösterir bir gülümsemeyle, ''Belki de doğanın ta kendisi var şimdi yukarıda.'' dedi. ''Zaman zaman bu kadın bir esintiyle uyanır ve gözden kaybolur diye neredeyse korkuyorum.'' Sonra birden, gitmek ister gibi ayağa fırladı. ''Yavaş olun.'' diye yanıtladı onu porbüs. Sizi yolculuk masrafından ve yorgunluğundan kurtarmak için tam zamanında gelmişim. Nasıl yani? diye sordu şaşıran Frenhofer. Genç pusanın bir sevgilisi var ve bu kadın eşsiz, tam anlamıyla kusursuz bir güzel. Ama sevgili ustam, o size bu kadını ödünç vermeye razı olursa karşılığında bize en azından tuvalinizi göstermeniz gerekmez mi? Yaşlı adam ayakta, hareketsiz ve şaşkın baka kaldı. Sonra acılı bir sesle bağırdı. Ne? Yarattığım kadını eşimi size göstermek mi? Tertemiz mutluluğumun üstüne örttüğüm örtüyü yırtmak mı? Korkunç bir ahlaksızlık olmaz mı bu? On yıldır bu kadınla yaşıyorum ben. Yalnızca benim o ve beni seviyor. Vurduğum her fırçada bana gülümsemedi mi? Bir ruhu var onun. Benim ona verdiğim bir ruh. Benden başka birinin bakışları onu utandırıp kızartabilir. Onu göstermek mi? Hangi koca, hangi sevgili kadınını onursuzluğa itecek kadar alçak olabilir? Saray için bir resim yaptığında, oraya bütün ruhunu koymazsın. Saraylılara boyalı mankenler satarsın yalnızca. Benim resmim bir resim değil, bir duygudur. Bir tutkudur. Benim atölyemde doğmuştur. Orada kız olan kız kalmalı, Dışarıya da ancak giyinerek çıkmalıdır. Şiirler ve kadınlar, Ancak sevgililerine çıplak görünürler. Raffaello'nun modeli elinizde mi? Ya Ariosto'nun Angelica'sı? Dant'ın Beatrice'sini? Hayır. Yalnızca biçimini görüyoruz onların. İşte benim yukarıda kilit altında tuttuğum yapıtta sanatımızda benzeri olmayan bir şey. O bir tuval değil, bir kadın. Birlikte güldüğüm, ağladığım, konuştuğum, düşündüğüm bir kadın. Sırtındaki paltoyu atar gibi on yıllık bir mutluluğu bırakıp gideyim mi istiyorsun? Baba, sevgili ve tanrı olmaktan çıkayım mı bir anda? Bu kadın bir yaratık değil, bir yaratıdır. Senin genç adamın gelsin, ona hazineler vereyim. Ona Correggio'nun, Michelangelo'nun, Tiziano'nun tablolarını vereyim. Tozdaki ayak izlerini öpeyim. Ama onu rakibim yapmak ne utanç verici bir şey. Ressamdan çok sevgiliyim ben. Evet. Son nefesimde kavgacı güzeli yakacak gücü de kendimde bulacağım. Ama başka bir erkeğin, bir genç adamın, bir ressamın bakışlarına dayanmasını nasıl isterim ondan? Hayır, hayır. Bakışlarıyla onu kirleteni ertesi gün öldürürüm. Seni dostum, seni bile o anda öldürürüm. Onu diz çöküp selamlamazsan. Şimdi hala o taptığım putu, Soğuk bakışların ve aptalca eleştirilerin önüne çıkarmamı istiyor musun? Ah, aşk bir gizemdir. Yalnızca gönüllerin dibinde yaşayabilir ve bir erkek, isterse en yakın arkadaşına, işte benim sevdiğim dediğinde her şey bitmiş demektir. Yaşlı adam yeniden gençleşmişti sanki. Gözleri pırıl pırıl ve canlıydı. Solgun yanakları al al olmuştu, elleri titriyordu. Bu sözlerdeki tutkulu sertlik karşısında şaşırmıştı Porbus ve bu derin olduğu kadar yeni duyguya ne yanıt vereceğini bilemiyordu. Prenhopper'ın aklı başında mıydı yoksa çıldırmış mıydı? Bu bir sanatçı hayali miydi yoksa açığa vurduğu bu düşünceler büyük bir yapıtın uzun doğum sürecinin içimizde yarattığı o anlatılmaz bağnazlıktan mı doğuyordu? Bu garip tutkuyla uzlaşmanın bir yolu bulunabilir miydi? ''Bütün bunları düşünüp duran Porbüs, yaşlı adama, ama bu bir kadına karşılık öteki değil mi?'' ''Pusan'da sizin sevgilisine bakmanıza izin vermeyecek mi?'' dedi. ''Ne sevgilisi?'' diye yanıt verdi Frenhofer. ''O kadın er geç ihanet edecektir ona.'' ''Ama benimki, bana hep sadık kalacak.'' ''Öyleyse bu konuyu kapatalım.'' dedi Porbüs. ''Ama Asya'da bile olsa...'' Benim dediğim kadar güzel ve kusursuz bir kadını bulana kadar belki ölürsünüz. Tablonuzda yarım kalır. Kalmaz, çünkü bitti, dedi Frenhofer. Onu gören biri ilk bakışta perdeli kadife bir yatak üstüne uzanmış bir kadın gördüğünü sanabilir. Yanındaki altın sehpanın üstünden günlük kokuları gelir. Elin perdeleri tutan kordonun tutamağına gider. Catherine Lyskan'ın, Kavgacı güzel denen o güzel saraylı kadının göğsünü gördüğünü, solup alıp verdiğini sanırsın. Yine de emin olmak istediğim. Haydi, Asya'ya öyleyse, dedi Frenhofer'ın bakışında bir duraklama belirtisi gören Porbus. Sonra da salonun kapısına doğru bir iki adım attı. Tam o sırada Jilet ve Nikola Pusan, Frenhofer'ın evinin önüne gelmişlerdi. Genç kız içeri girmek üzereyken ressamın kolundan çekti ve sanki içine bir şey dolmuş gibi gerildi. Sevgilisine gözlerini dikip derinden gelen bir sesle "Ne işin var benim burada?" diye sordu. "Cilet. Ben kararı sana bıraktım ve bütünüyle sana boyun eğmek istiyorum. Benim bilincim, şanım, şöhretim sensin. Eve geri dön. Daha mutlu olurum. Belki eğer sen böyle dediğinde kendimde miyim bilmiyorum." dedi kız. "Hayır. ''Küçücük bir çocuğa dönüyorum hemen.'' Sonra kendini iyice zorladığını belli ederek, ''Hadi.'' dedi. ''Eğer aşkımız ölüp gidecekse, yüreğime uzun bir pişmanlık düşüreceksem, senin kazanacağın ün, isteklerine boyun eğmemin bedeli olmayacak mı?'' ''Girelim. Paletinde her zaman bir anı olarak kalmakta yaşamak sayılır.'' Evin kapısını açtıklarında iki sevgili porbüsle karşılaştılar. Gözleri yaşlı jiletin güzelliğine şaşıran ressam, Kızı tir tir titrerken elinden tutup yaşlı adama götürdü ve ''Bak'' dedi ''Dünyanın tüm başyapıtlarına değmez mi bu kız?'' Prenhofer'ı irkildi. Jilet, haydutlarca kaçırılıp bir köle tacirine getirilmiş masum, ürkek bir gürcü kızının saf ve sade edasıyla duruyordu karşısında. Utancından yüzü al al olmuş yere bakıyor, elleri iki yanından sarkıyordu. Bayılacak gibiydi ve gözyaşları utanma duygusunun uğradığı bu saldırıya isyan ediyordu sanki. O anda Pusan bu güzel hazineyi o tavan arasından çıkardığı için kendi kendine lanetler etti. Sanatçıdan çok sevgili kesildi. İhtiyarın gençleşmiş gözlerle ve bir ressamın alışkanlığıyla genç kızı adeta soyduğunu, en gizli biçimlerini keşfettiğini gördüğünde de yüreği binbir kuruntuyla buruldu. Gerçek sevdanın yabanıl kıskançlığına büründü yeniden. Cilet, gidelim!'' diye bağırdı. Bu vurgu ve bu çığlık üstüne sevgilisi ona sevinçle baktı. Mutluluğunu gizlemekte zorlanıyordu. ''Demek beni seviyorsun?'' dedi gözyaşlarına boğularak. Acısını gizleyecek gücü bulmuştu ama şimdi mutluluğunu saklayamıyordu. ''Ne olur, bir an için bırakın onu bana!'' dedi yaşlı ressam. ''Sonra da ketrenimle kıyaslarsınız.'' Evet, razı oluyorum buna. Frenhofer'ın çığlığında aşk vardı yine. Yarattığı o sözde kadın adına cilve yapıyor ve kendi bakiresinin gerçek bir genç kıza üstün geleceğini düşünüp önceden bu zaferin tadını çıkarıyordu sanki. Pusan'ın sırtına vuran Porbus, aman sözünden döndürmeyin diye bağırdı. Aşkın yemişleri çabuk geçer. Sanatınkilerse ölümsüzdür. Pusan'la Porbus'e dikkatle bakan Cilet. Onun için bir kadından fazla bir şey diye ben? Başını gururla havaya kaldırdı. Ama Frenhofer'a kıvılcımlar saçan bir bakışla baktıktan sonra sevgilisinin yeniden, bir zamanlar Giorgio'nun sandığı tabloya kapılıp gittiğini görünce içini çekerek, ''Hadi çıkalım.'' dedi. Hiçbir zaman böyle bakmadı bana. Jilet'in sesiyle daldığı derin düşüncelerden sıyrılan Pusan, ''İhtiyar.'' dedi. ''Şu kılıcı görüyor musun?'' Hele bu kızın ağzından tek bir yakınma sözcüğü çıksın, onu yüreğine saplarım. Evini yakarım ve kimse çıkamaz buradan. Anladın mı? Nikola Pusan'ın yüzü karanlık, sözleri korkunçtu. Bu tavır, özellikle de genç ressamın hareketi, jileti avuttu ve genç kız, resim ve şanlı bir gelecek uğruna kendisini feda ettiği için neredeyse bağışladı onu. Porvüs ve Pusan, sessizce birbirine bakarak atölyenin kapısında kaldılar. Başlangıçta Mısırlı Meryem'in ressamının ağzından bir iki ünlem çıkmış. İşte kız soyunuyor, kıza ışığa gelmesini söylüyor, onları kıyaslıyor gibi şeyler söylemişti ama sonunda Pusa'nın derin bir hüzün okunan yüzünü görünce sustu. Yaşlı ressamlar sanatın yanında onca küçük kalan böylesi kuruntulara pek kapılmazlar ama Pusa'nınkiler öylesine safça ve güzeldi ki Porbus hayranlıkla izliyordu onu. Genç adamın eli hançerinin sapındaydı ve kulağını neredeyse kapıya yapıştırmıştı. İkisi de orada, gölgeler içinde ayakta, bir zorbayı vurmak üzere sözleşmiş, bunun zamanını bekleyen iki kişiye benziyorlardı. ''Girin!'' dedi onlara, yüzü mutluluktan parıldayan yaşlı adam. ''Yapıtım kusursuz ve artık onu gururla gösterebilirim. Bir daha hiçbir ressam, fırça, boya, tuval ve ışık...'' Catherine Liska'nın... ''Bu güzel saray dilberinin karşısına bir başkasını çıkaramaz.'' Derin bir merak içindeki Porbus ve Pusan, geniş bir atölyenin ortasına dek koştular. Her yanın tozlarla kaplı ve karma karışık olduğunu, orada burada duvarlara tablolar asılı olduğunu gördüler. Önce gerçek boyutunda ve yarı çıplak bir kadın resminin önünde durdular ve hayranlıkla baka kaldılar. ''Bırakın onu.'' dedi Frenhofer. ''Bir duruşu incelemek için çala fırça boyadığım bir tuvaldir. Beş para etmez.'' Sonra da, işte benim yanılgılarım.'' diye devam etti çevrilerindeki duvarlara asılı, göz alıcı resimleri göstererek. Böylesine güzel yapıtlar için söylenen bu küçümsiyici sözlere şaşan Porbus ve Pusan, asıl görmeye geldikleri portreyi arandılar ama bulamadılar. ''İşte burada.'' dedi ihtiyar, saçı başı darmadağınık, Yüzü olağanüstü bir heyecanla alev almış gibiydi. Gözlerinden kıvılcımlar saçılıyordu ve aşk sarhoşu bir genç gibi soluk soluğaydı. Evet, böylesi bir kusursuzlukla karşılaşmayı beklemiyordunuz, değil mi? Bir kadın karşısındasınız ve bir tablo arıyorsunuz. Bu tuvalde öyle bir derinlik var, hava o kadar gerçek ki, onu çevremizi saran havadan ayırt etmeniz olanaksız. Sanat nerede peki? Uçtu gitti. İşte size bir genç kızın asıl biçimleri. Nasıl? Renkleri ve bedeni bitirir görünen çizginin canlılığını iyi yakalamış mıyım? Sudaki balıklar gibi havada duran nesnelerde gözlerimiz önünde aynı olguyu sergilemez mi? Çevre çizgilerinin zeminden nasıl ayrıldığına bakıp da hayran olmamak elde mi? Elinizi bu sırtın arkasına geçirebileceğinizi hissetmiyor musunuz? Yedi yıl boyunca gün ışığıyla nesnelerin çiftleşmesinin sonuçlarını bu yüzden inceledim. Ya şu saçlar, bütünüyle ışıklar içinde değiller mi? Bakın, solukaldı sanırım. Şu göğsü görüyor musunuz? Ah, kim diz çöküp tapınmak istemez bu kadının önünde? ''Şu ürperen tene bakın. Ayağa kalkacak. Bekleyin. Bir şey görüyor musunuz?'' diye sordu Pusam Porbüs'e. ''Hayır. Ya siz?'' ''Hiçbir şey görmüyorum.'' İki ressam ihtiyarı esrikliğiyle baş başa bıraktılar ve acaba ışık tuvale dikine vuruyor da bütün etkisini siliyor mu?'' diye dikkatle baktılar. Resmin sağına, soluna, karşısına geçtiler, eğilip kalktılar. ''Evet, bu bir tuval.'' Diyordu bu dikkatli incelemenin amacı konusunda yanılan Frenhofer. Bakın işte kasnak, işte şövale ve işte boyalarım, fırçalarım. Eline bir fırça alıp safça bir edayla gösterdi. Sözde tablonun önüne gelen pusan, ''Yaşlı tilki bizimle dalga geçiyor.'' dedi. Burada karma karışık bir biçimde yığılmış renklerle onları çevreleyen ve sanki resimden bir duvar oluşturan sayısız tuhaf çizgi dışında bir şey görmüyorum ben. ''Hayır, hayır, biz yanılıyoruz.'' ''Bakın.'' dedi Porbus. Yaklaşınca bir köşede çıplak bir ayağın ucunu gördüler. Bu renk, leke ve kararsız küçük ayrımlar karmaşasından, bu biçimsiz sis perdesinden çıkan bir ayak. Ama olağanüstü güzel, dipdiri bir ayaktı bu. Ağır ağır ve adım adım ilerleyen bu yıkımdan nasılsa kurtulmuş bu parça karşısında hayranlıktan taş kesildiler. Bu ayak... Ateşe verilmiş bir kentin yıkıntıları arasından yükselen, Paros mermerinden bir venüs yontusu gibi görünüyordu gözlerine. Yaşlı ressamın resmini geliştirdiğini sanarak üst üste vurduğu boya tabakalarını gösterdi Porbus. Bunların altında bir kadın var, dedi. İki ressam birdenbire Fraunhofer'a döndüler. İçinde yaşadığı esrikliği belli belirsizde olsa anlamaya başlamışlardı. O inanıyor, dedi Porbus. Evet dostum. Dedi daldığı uykudan uyanan ihtiyar. ''İnanmak, sanata inanmak, bir de yapıtıyla uzun zaman birlikte yaşamak gerekir böyle bir yaratıyı gerçekleştirebilmek için. Bu gölgelerden bazıları çok emeğe patladı bana. Bakın şurada, yanağın üstünde, gözlerin altında hafif bir gölge var. Onu doğada gözlediğinizde size resme aktarılması olanaksız gibi gelir.'' İşte bu etkiyi elde etmek için ne anlatılmaz zahmetlere katlandım bir bilseniz. Ve sen sevgili Porbüs, çalışmama dikkatle bakarsan, kabartıyı ve çevre çizgilerini verme konusunda sana söylediklerimi daha iyi anlarsın. Şu memenin ışığına bak. Bir dizi fırça dokunması ve kalın tutulmuş açık renk boyalarla gerçek ışığı nasıl yakaladığımı, sonra da onu aydınlık tonların parlak beyazlığıyla nasıl bir araya getirdiğimi gör. Ardından, sanki tersine bir çalışmayla, çıkıntıları ve boyanın pütürlerini silerek ve figürümün çevre çizgilerini okşuya okşuya onun nasıl yarı gölgelere gömdüğümü, işi desen düşüncesini ve ressam hilelerini ortadan kaldırmaya dek götürdüğümü ve ona doğanın görünümünü, yuvarlaklığını verdiğimi gözle. Yaklaşırsanız bu çabaları daha iyi görürsünüz. Uzaktan her şey kaybolup gider. Bakın, şurada. Sanırım çok dikkat çekici. Fırçasının ucuyla açık renk bir boya tabakasını gösterdi onlara. Porvüs, ihtiyarın omzuna vurdu ve Pusan'a dönerek, ''Biliyor musunuz, çok büyük bir ressam var karşımızda.'' dedi. Ressamdan çok da şair.'' diye yanıtladı Pusan ağırbaşlı bir edayla. Porvüs, eliyle tuvale dokundu. ''Bizim yeryüzündeki sanatımız işte burada biter. Sonra da gidip göklerde kaybolur.'' dedi Pusan. ''Oysa ne hazlar yaşanmıştır bu bezin üstünde.'' diye söylendi Porbus. Dalgın ihtiyar onları dinlemiyor, düşlerindeki bu katına gülümsüyordu. ''Ama er ya da geç, bu tuvalde hiçbir şey olmadığının farkına varacak.'' dedi Pusan. ''Tuvalimde hiçbir şey yok mu?'' diye sordu birdenbire. Önce iki ressama, sonra da sözde tablosuna bakan Frenhofer. ''Ne yaptınız?'' dedi Porbus pusana. İhtiyar, genç adamın sertçe kolundan tuttu. ''Hiçbir şey görmüyorsun, öyle mi?'' dedi ona. ''Köylü, asker bozuntusu, aşağılık puştu. Neden çıktın öyleyse yukarı?'' Sonra Porbus'e döndü. ''Porbus, dostum... ''Siz de mi dalga geçiyorsunuz benimle? Yanıt verin. Siz benim musunuz? Söyleyin. Bozmuş muyum tablomu?'' Kararsız Porbus bir şey diyemedi. Ama ihtiyarın bembeyaz yüzündeki kaygı o denli acıma sızdı ki, dayanamayıp tuvali gösterdi. ''Siz bakın.'' Frenhofer bir an tablosuna baktı ve sendeledi. ''Hiçbir şey, hiçbir şey yok.'' On yıl buna mı çalıştım ben? Oturdu, ağlamaya başladı. Demek aptalın, delinin biriyim ben. Ne yeteneğim var, ne de becerim. Yalnızca zengin biriymişim demek. Yürürken yalnızca yürümüşüm. Hiçbir şey üretmemişim. Gözyaşları arasında tuvalini seyretti. Sonra ansızın gururlu bir edayla ayağa kalktı ve iki ressama kıvılcımlar saçan bir bakış fırlattı. ''Mesih'in kanı, bedeni, başı üstüne.'' dedi. ''Kıskançsınız siz. Onu benden çalmak için bozduğumu söylüyorsunuz.'' Sonra da ''Onu görüyorum.'' diye bağırdı. ''Güzel. Hem de olağanüstü güzel.'' O sırada Pusan, bir köşede unutulan jiletin ağladığını duydu. ''Neyim var meleğim?'' diye sordu birdenbire aşka alevlenen ressam. ''Öldür beni'' dedi kız. ''Bundan sonra seni sevmek benim için alçaklık olur. Çünkü seni küçümsüyorum, sana hayranım ve tüylerimi ölfertiyorsun. Seni seviyorum ve sanırım daha şimdiden senden nefret ediyorum.'' Pusan, jileti dinlerken Frenhofer, Catherine'ini yeşil bir şeyakla örtüyordu. Usta hırsızlar arasına düştüğünden kuş kullanıp çekmecelerini kapatan bir kuyumcunun ağırbaşlı ve telaşsız hali vardı üstünde. İki ressama derin bir kurnazlık, küçümseme ve kuşku dolu bir bakış fırlattı. Sessizce ve aceleden ezilip büzülerek onları atölyesinden kapı dışarı etti. Sonra da evinin kapısında, ''Elveda küçük dostlarım'' dedi arkalarından. Bu veda tümcesi iki ressamı buz gibi dondurdu. Ertesi gün meraklanan Porbus, yeniden Frenhofer'ı görmeye geldi ve o gece tuvallerini yaktıktan sonra öldüğünü öğrendi. Paris, Şubat 1832 Son